Bazı insanlar istizam ile dar zihinlerine sıkıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Bu hale karşı o katli sahih bürhanı reddetmek üzere bu neticeyi bu kadar azametiyle şu bürhan onu intihar edemez diye bahaneler ile kabul etmez. O miskin bilmez mi ki neticenin kayyumu imandır. Bürhan ancak onu görmek için bir menfezdir. Veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Mahaza bürhan bir değildir, bin değildir. Zerrat-ı alem adedince bürhanlar vardır. Fesübhanallah, mülk ile melekut arasındaki hicab ne kadar incedir. Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur? İlim ile cehil arasındaki hicab ne kadar latif ve ne kadar kalındır? İman ile küfür arasındaki berza ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir? İbadet ile masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır? Hay bu ki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Kezalik mülk ile melekut Dünya ile ahiret arasında ehli kalb için şeffaf, ehli heva için kesip ince bir perde vardır. Kezalik gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki gözün kapanmasıyla gece olup açılmasıyla gündüz olduğu gibi nefsin alemi maneviyata gözü kapanırsa ebedi bir gece içinde kalır. Gözü maneviyata açılırsa nehari şahit eder. Kezali Allah'ın hesabına, kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey de cehil olur. Kezali iman ve tevhid ile bakan alemin nurlu görür ve illa alemi zulümat içerisinde görecektir. Kezalik, efali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın <gülüyor> hesabına olursa tecelliyata makez, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabına olmasa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik, hayatın da iki veçhi vardır. Biri siyah dünyaya bakar, Diğeri şeffaf ahireten hazırdır. Nefis siyah ve çin altına girer, şeffaf ve çeterettübeden saadetini ebediyeti ister. İlem ey yühel aziz. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucu, riya ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir, onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela Tevazu'a niyet onu ifsad eder, tekembüre niyet onu izale eder. Feraha niyet onu uçurur, gam ve kedere niyet onu tahfif eder ve hakeza kıyas eder. İlem eyyühe aziz, kainat bir şeceredir. annasır onun dallarıdır, nebatat yapraklarıdır, hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar O'nun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf, seyyid enbiya vel mürselin, imam-ül müddakîn, habîbi rabbül âlemîn, Hz. Muhammed'dir, aleyhi eftelü selavâti ve mağdametil ardu ve semâvâti. eylen eyhel aziz bir burhan ile elde edilen netece-i tevhid'i bazı insanlar istizam ile dar zihinlerine sıkıştıramazlar. İstizam i̇şte yani gurur ve kibirinden ya da emanetinden ya da idraklarının kusurundan kavabetinden dolayı anlamadığı için hemen peşim hüküm olarak ne yapar? Reddediyor. Aslında tabi kelamdan maksat muvazene usta işte diyor, kelamdan maksat muvazene tarihini göstermektir. Mesela edebiyatta sehni mümteni var. Bazen gücümde çok basit gibi görünür. Ama taşıdığı mana itibariyle ağırdır kesindir, rahatsıhtır ve bize bir ölçü kazanılır. Arkasında çok kuvvetli bir mantık vardır. Bu saniye sahibdeki tevhid delillerine bu göze baktığımız zaman, sahibdeki tevhid delilleri bir cihette seyri mümtenidir. Bazen çok kısadır. Ama hükümiyet noktasından kati ve kesindir. Mantık noktasından da çok kavridir, çok mükemmeldir. İki kere iki dörtten daha rasik, daha kabildir. Mesela onun sözün başında ustat onun sözü Allah'ın diliyle dil değil mi yazmış? Allah Müslüman yazmış. Orada söylüyor değil mi? Bir ilme ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Bir köy muhtarsız, muhtarsız olmaz. Şimdi cümle çok küçük, küçük ama arkasındaki manalar çok derin, çok razı. İki kere iki dörtten daha katı Bir iğne ustasız olmaz. Niye iğneyi misal veriyor? Yani sanatkarlık noktasından herhalde bir insan bir fabrika kursa, bir iş, bir üretim yapsa, bu üretimin en basiti, en adisi nedir? Küçük bir iğnedir. Öyle mi? İğne. İğneyi yapmak, bir de şu kamerayı yapmak, televizyonu yapmak, radyoyu yapmak. Uzay teknolojisinin yanında iğne değil mi? Çok ne kalıyor? Basit kalıyor. En basit bir iş. En küçük bir imalat dahi bir ustaya anlatırdı bu konuyu. Eser ve eserini gösterir. Bitti. Sanat, sanatkarından haberdir. Fiil varsa o fiilin arkasında bir fail var. Çok keskindir cümle. Çok katidir. Mantık ve muhakeme noktasından da çok diri ve canlıdır. Şimdi biraz daha açalım. Aklın yorumu değil mi? Ki terziye, çok güzel bir elbise yap, ki. Damat elbisesi gayet güzel bir elbise. Elbiseyi gi, elbiseyi giyin. Sonra kalk, terzi inkar et. Et bakalım. O elbisenin tasarımını, ölçüleri, tenasülü, estetiği, güzelliği, düğmeleri değil mi? Başka? yakası paçası sisi dikişleri cekleri hepsi kimden C haber veriyor? her herzinden haber ölüyor elbiseyi gördü halde terzi inkar eden yobazdır yüzeye bak evet. kuyumcu inkar et kapı ve pencereyi gör, arkasında marangozi inkar Onun için aslında tevhid delilleri, İslamiyet'teki tevhid delilleri, işte, bu asırda Kur'an'ın icaz cephesini, iman hakikatlarını göze gösterecek şekilde aklın önüne koymuş. Tabloya bakıyorsun, evet. Sonra ressamı inkar ediyoruz. Heykele bakıyorsun, heykelte şey inkar ediyorsun. Projeye bakıyorsun, mimarini, mühendisini inkar ediyoruz. İlk bakalım. Bir ressam değil mi? Elinde şey, fırça, şöyle parmakna takıyorlar ya, palet mi? Palet elinde, fırça, resim yapmış. Bitirmiş resmi, şöyle geçmiş resmi seyrediyor. Altta da şeyler var. Kutular, kutuların içinde boyalar var, yanında fırçalar var. Gel o resmin yanında böyle bir resme baktık ya maşallah ya, şu fırçayla bak. Belal Şu boyaya bak. Nasıl bir araya geldiler, şu resmi yaptılar, dese. Ressam ne yapar? Yani o paleti alır, usulü gelip, kafasını kılar. Ulan kafir. Kafir Arapça örtmek demek kapatmak gerekiyor. Ben bu tabloya tam altı haftamı verdim. Üç ay bu tablo üzerinde çalıştım. Kafir sen benim mahretimi, göz durumu, emeğimi, istat ve kabiliyetimi nasıl örtüyorsun? Ört. Örtülmez. Yani. Ama küfrü inadı o ayrı. Küfrü i inadı, inat eder. Hayır, inanmak istemez o dair. Aklın ve hikmetin yolu inanıştır. Kabul ve tasdiktir. Yani. Aklın yolu budur. Yani. Resim varsa resmini inkar edemez, Hat varsa hattatı inkar edemezsin. Güzel bir proje, bir bina, apartman varsa, köşke saray varsa onun mimarı mühendisini İkide Bu kanundur yani. Çok kısadır ama hakikat noktasında çok rasih görüyor. Yani. Bir harf dikkat edin, katipiz olmaz. Demir iki kere iki dört yıkılır ama bu cümle mantık ve makyen noktasından yıkılmaz. Harf varsa katif vardır. Yani 10 yaşındaki bir çocuğu eğer kandırmak icap ederse, 10 yaşındaki çocuk insan ne yapar? Kandırır. E sen ki Ahmet gel bakalım, bak. Ben burada duruyordum. Karıt burada, kalem burada, kalem burada, mürekkep burada. Böyle domakalem kalktı, havalandı, geldi buradan mürekkebi çekti. Geldi şuradan, kıymetli kardeşim yazdı. Desem, 10 yaşındaki çocuk ne yapar? Ki, abi, sende bir şeyler var. Sen vakül köyden mi? El Elazığ'dan mı kaçtı? Demek, aklı, mantı, muhakkak, hikmetin gereği yani, tevhid iman. Ama bir kısım insanlar ya aklına sığıştıramadığı için ya da gururla kendini beğenmekten gelen bir halet ile veya idrakının darlığından veya taassulundan veya kör nazarından veya dikkatsizliğinden ne yapabilir? İmanla ilgili bir hakkata karşı çıkabilir. Çıkanlar var mı? Var. Ama hakkat noktasında çıkmak yanlıştır. Ya aklın yetersizliğidir, ya hikmet eksikliğidir, ya cehalettir, ya da dehşetliğidir, inat ve taassumadır. Evet. Veya bosuk hayalleri tahammül edemez bu hale karşı o katî sahih gürhânı reddetmek üzere bu neticeyi bu kadar azametiyle şu gürhân onu intihac edemez diye bahaneler ile kabul etmez Şimdi burada bir ölçü de var. Mesela bir meseleyi anlatıyorsunuz. Üstad çok güzel, çok hakimâne bir tahlil yapıyor bu konuda. Diyor ki mesela, bir sarayı düşünün. Çok muhteşem, muazzam, mükemmel bir saray. Bu sarayın yüz tane kapısı var. Ama sanayi çok mağazam, çok muhteşem olduğu için bazı kapılar şifreli. Şifreyi bilmezsen ne yapamazsın? Giremez. Giremez. Giremez. Ya yani. yani. Yahut bazı kapıların kilitleri yukarıda. Kapı çok büyük, senin kolun ne yapamıyor? Gireceğiz. Yetişemiyor, boyun kısa. Ona da ulaşamaz. Yani. Ama bir de normal bir kapı var. Bismillah, ya fettah diyor, kapıya içeri giriyorsun. Bir sarayın yüz kapısı olsa, o yüz kapıdan, bir kapıdan, iki kapıdan içeri girdiğimiz zaman, hükümiyet noktasında siz artık o saraya girdiniz. Bitti, bitmiştir. Ya niye şu kapı açık değil? Niye buna giremedim? Olabilir. Ya şifreyi yoksa? Ya kısım, Boyun. Ha kısım noksan. Veya gücün ve kuvvetin yok. Kapı, kale kapısı gibi güç lazım, yiğit lazım ki değil? koca üsif gibi güç lazım ki kapıyı ne yapsın, açabilsin. Şimdi bir insan bakın ahmaklığından dese ki ben o saraya giremiyorum. Ben bütün kapılardan girmem icap ediyor. Bu mana yanlıştır. Sen o saraya girdin. Girmişsin. Ama her kapıyı açamıyorsan o nakıs ve noksanlığı sarayda değil belki senin eksiklik ve noksanlığında ne yapman lazım, araman lazım. Mesela erkân-ı hepsi birer nedir? Kapıdır. La ilahe illallah diyen, kelime-i getiren bir insan, İslamiyet'in sarayından içeri girer mi? İçeri girer mi? Girer. Ama diyelim kaderle ilgili bir mesele var, biraz derin ve biraz incedir. de idrakın yetersizdir ve o konuda uzmanlık sahan yok, bu konuda derin bilgin yok, araştırmamışsın, merak etmemişsin. Ya şurayı açamıyorum, şuraya giremiyorum demekle o kalkıp o sarayı inkar etmek nedir? <gülüyor> Divaya gittir. Demek ki İslamiyet'in biz her misresi, her cihet, her cephesi, her Müslüman bile bilir mi? Bilemez. Bakın. Burada hastaneye gidiyorsun, adam doktor. Göz doktoru. ya doktorum, kalbim tekliyor. Ne diyor göz doktoru? O benim uğraşım değil arkadaşım. Karşıya git. Kardiyoloji mi? Kalpçıya git. Kalpçıya gidiyorsun, doktorun ciğerini ağrıyor, ağrıyor. O da benim yani. Göğüse git. İnsan vücudu ne kadar antıka? Tıp'ta belki yüz tane ne var? Branç var. Ama bir brançtaki diğer branşa ne yapıyor? Müdahale etmiyor Uzmanlık meselesi. Bir tıp böyle. İslamiyetin bu kadar küllü, umum meselelerini elbette bir idrak, her idrak ne yapamaz? Tartamaz, her fikir yetişemez, her akıl ulaşamaz. Ama madem İslam'ın temel mesajlarını almışız, kabullemişiz, bu İslam Sarayı'nın içerisinde hayatımızı tedbiren gidiyoruz, anlayamadığımız ve muhatap olmadığımız meseleleri ne yapmamız lazım? Ya i̇drak çerçevesi içerisinde o meseleyi tefekkür etmemiz lazım veya zaman içerisinde bunu öğrenmek için gayret göstermemiz gerekir. Yani bu neye benzer? Fokuldaki bir çocuk daha çarpım tablosunu yeni öğrenmiş. Toplama çıkartmayı, çarpmayı getirir öne, fonksiyonlar teorisinden bir problem koyup Tanjantı, limiti, kontanjantı, soyut cebri, meslek matematiği söyle, çocukluğa yapar, eda etmiyor, ya birbirine girer. İstatik i̇şte meseleleri de öyle, bakın. Hatta mesela usulde var ki diyor ki, müştehit isabet ederse iki sebap etmese bir sebap. Bu ne demektir? Demek, demek müşteyit derecesinde çıkmış bir zat da bazen bir meseleyi tahsil ederken. <gülüyor> Düşüncesinde, fetvasında eksik ve nakıs olabilir. Olabilir. Olmasıdır, evet. Onun için şimdi böyle, İslam'ın bir misinesini bugün böyle şeyde, yani maalesef ağzı olan konuşuyor, televizyonlarda, radyolarda, e, İslamiyet'i anlatmak değil de İslamiyet'in kutsiyetini bozmak, insanları dinden ve maneviyattan uza, şey için, uzaklaştırmak için çok tezgahlar var. O tezgâhlardan birisi geliyor, İstanbul'un bir meselesini söylüyor, milletin nazarını ne yapıyor? bulandırıyor, sakız gibi çekiyor, evet. ölçüden taşıyor. Esas mesajları vermiyor insanları saptırmak için, maalesef bir kısım tezgahlar var. Onun için bu ölçü önemli. Kelamdan maksat muvazine tahrikidir. Bazen kelime çok bir cümle çok küçük ve basit gibi görünebilir ama ağırlığı nedir? <gülüyor> Fevkalı der, fazladır. Tevhid-i hep nedir? Hep böyledir. Evet. O miskin bilmez ki neticenin kaynığı imandır. Bir ruhan, ancak onu görmek için bir menfezdir. Şimdi imanın kaynağı, Kalptir yani kalp mahalli imandır insan kalbi mahalli imandır bir de Allah insana dima vermiş akıl fikir şatuyu i̇şte da dima maalesi nuru imandır diyor İman nurularının aks ettiği ayna imanın nuru nerede akseder? imağda akseder, imağda görülür. Bu ne demektir? Burada şöyle bir ravata vardır, bir ilişki vardır. Demek ki bir Müslümanın imanın ne kadar rasih, sağlam, kalı ve kuvvetli olursa, o imanın fikirdeki yansıması, delili, hücceti, hürhanı, tartısı, intikarı ne kadar o kadar yüksek olur, o kaydedir. İman ne kadar rahatsıysa, mükemmelsen, dimağ o imanın nurunu bir eder. Yansıttığı için dimağ o kadar mükemmel olur. Dolayısıyla kamil bir Müslümanın dimağı nedir? Yani, vehim ve vesveseleri süpüren süpürge hükmündedir. Vehim ve vesveseleri şekillerini yapar, süpürür. Fikir ne kadar kuvvetli olursa, süpürge o kadar maharetle olur. En yani tozları da alır, götürür. Süpürgecidir. Demek delil ve hüccet, delil ve ruhal, mantık ve muhakeme. Yani, vehmi süpürür. Başka nedir? Yani, muhafızdır. İmanın muhafızı nedir? Delil ve hüccettir. İmanın muhafızı, delil ve hüccettir. Peygamberimiz buyuruyor ki, Deccal'ı anlatırken Efendimiz, işte ahir zamanda Deccal gelecek, müthiş bir şahıs, o dini talip etmeye çalışacak. Efendimiz buyuruyor ki, eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım, ona ilim ve fikirle, delil ve hüccette, mantık ve muhakeme ile mukabele ederdim. Eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım. Demek ki hakikaten, İmanın savunması neyledir? İlimledir, delilledir, mantıkladır, mahkemeyledir. Dolayısıyla Müslümanın dima ve fikri imanın bekçisidir. Yani bekçi ne kadar sağlam ve güçlü olursa, muhalifler ve muarızlar o kana'ya ne yapamazlar? Hücum edemezler. İşte insanın bu noktaya nazardan, bakın, İmanı taklitten tahkike çevirebilecek delil ve yücretlerle, ilimle, mantık ve ile Allah'ın baktaniyetini, daire-i hucağım eder sır ve esrarları akıl gözüne göstermiş oluyoruz. Evet. Veya bir süpürge gibi o neticeye kalan vehimleri süpürür. Mahazabürhan bir değildir, bin değildir, zerrat alem âlema dediğince mübhanlar vardır. Burada işte Risale'nin ölçüsü de bu. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, azametine ve kudretine delil, hüccet, ayet mi arıyorsun? Mi? Kainatta yaratılan her şey, bütün eşya, bütün mahlukat, ayeti ilahidir. Kur'an'ın ayetleri var mı var? Kur'an'ın 6666 ayeti, Allah'tan, Allah'ın ahkamından, Cenab-ı Hakk'ın marziyatından, emir ve yasaklarından haber veriyor mu? Veriyor. Kainat da bir kitap. İşte kainat kitabında Allah'ın yarattığı her şey, her mevcut, her eşya, her mes'u nedir? Bir ayettir. Allah'ın ayeti. teşrih ayetler var, tekvini ayetler var. teşrih ayetler, Kur'an'daki ayetler. Tekfini, mükvanat eşi ve varlık ilgili ayetlerde işte çiçekler, böcekler, sinekler, bağlar, bakciler Allah'ın yarattığı bütün mevcudat da nedir? Sanat ilahiydir. Yaratan her şeyi mucize dir, her şey mükemmeldir. Demek mahlukatın sayısınca Allah'ın varlığının neyi vardır? Delilleri vardır. Şimdi mesela bunu nasıl anlıyoruz? Mimar Sinan diyoruz. Dünyanın en meşhur neyi? Mimarı. Delil ne? İşte Süleymaniye. Hmm. Başka? İşte Selimiye. Başka? İşte şu, işte işte yaptığı köprüler, işte yaptığı hanlar, saraylar. Say, say, say, say. 300 küsürneyi var, eseri var. 300 tane çiviyi çakıyorsun arkası arkasına. mı? gözüne sokalım. İşte süreyi işte İşte süreyi. İşte işte işte işte 300 delil. 300 delil ne oldu? Mimar Sinan'ın mimarlığını teşhir etti. Aklına gösterdi. 300 delille 300 ayetini mecaz manada ifade edersek 300 ayetin bütün 300 ayet Mimar Sinan'ın mimarlığını bütün dünyaya gözlere gösterdi mi? Gösterdi. Peki bu ayet sayısı ne kadar fazla olursa, fazla olduğu nüsvette o sanatkarın yani, mahareti, dirayeti yani, kemalatına yapar, ortaya çıkar. Şimdi Allah'ın sanatkar olduğunun derin vücceti nedir? Bütün hikaye zerrelerden galaksilere kadar bütün mevcudat, bütün galaksiler, bütün yıldızlar, bütün gezegenler ve içindeki bütün mevcudatlar, bütün hayat sahipleri, bütün nimetler Allah'ın yarattığı, bütün masluhat, bütün canlılar Allah'ın varlığının neyidir? Gösterilir ayetidir. Demek Allah'ın varlığının delilleri nedir? La ilahe illallah. İnsan bir delildir, insan bir küldür, insanın bütün cüzleri, bütün parçaları da Allah'ın varlığı neydi? Delilleridir. Gözün Allah'a Bak kim taktı? Burnun da elin, kulağın da kanın da alıyorlar, akıyorlar da öyle, hücreler, bütün, bütün vücuttaki şeyler, sistemler hepsi nedir? Allah'ın vahdaniyetinin delilleridir. Demek bütün külli alemler, onun içerisindeki bütün cüz'iler, cüz'ile bir kül kabul ederse, onun bütün parçaları, aksanları, kısımları, hürat ve teferruatına kadar, ta zerrelerine, ta genetik şifrelerine kadar, her şey, her mevcut, her haliyle her tavrı ile, yaratılışı ile, yaşayışı ile, hayatının devam ve bekasıyla, Allah'ın varlığının üccet ve delilleridir. Bütün bu delilleri bir arada getirdiği zaman buna ne oluyor? <gülüyor> Delil bir değildir. Bin de değildir. <gülüyor> zerratı, kâinat kadar Allah'ın vaheniyetinin varlığının önemlinde delilleri vardır. O bütün bunlar ya, tek bir ilahın vahdânetiyle akıl gözüne <gülüyor> göstermiş olup. <olmak>. Allah' <gülüyor> <gülüyor> Mülk ile melekût arasındaki hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Şimdi burada da ölçü şey yapıyorum. Necara vakım iki ala bir mülk adamlar ürde ne var? Melekût halinde. Her şeyin diyor dışında mülk içine ne deniliyor? Evet. Melekût deniliyor. Evet. Mesela insana baktığımız zaman insanın cismaniyeti, kalbi, kavamanı da kaportası mülk. Doğal, cisminiz, kavramız mülk, içimizdeki ruhumuz ne? Meleküt, mülk hayatiyetini, mülk esprisini, mülk cevvaliyetini nereden alıyor? Melekütten alıyor. İnsanından ruhu çek. Şöyle çadırdan, direği çekmek gibi direk gitti mi çadırlı oldu düştü diye bakın adam beş dakikasını övündü ya yani kalsana gözleri açık ama yine görmüyor elleri var ama tutmuyor yürüyemiyor demek mülk kim arkasında ne var bir melek yuturuyor kainat. Varlıklar evet. alamın tabirci a işte kaporta arkasında bilgisayara bak bilgisayarın kaportası kalıbı mülk içindeki yazılım programı meleküt Windows ne Windows 10 meleküt sekiz mı sekiz meleküt aslında bilgisayar demek kaporta demek değil ne demek yazılım yani, kainatın da bir yazılımı var. Her bir çekirdek, bilgisayarın bir disketi. Çekirdeğin maddesi, mülk. İçindeki yazılım programı meleküt. İnsan mülk, ruh meleküt. Hafıza meleküt, idrak meleküt. Şimdi, İman gözüyle baktığı zaman Müslümanın bu mülk ve arasındaki farkını yapması lazım. Temmiz edip tefekkür etmesi lazım. Birinci tefekkür boyutu bu. Devam et. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzun? Dünya ile ahiret arasında yol hem çok kısadır hem de çok uzun. Gaflet Gaflet de hayatımıza bakarsak, yol ne? Çok uzun. Yani. Sanki hiç ölmüyor. Tuğ ve emel. Allah. Bakıyorsun. Allah. Hiç ölmüyor. Tabii ki dünya ile ahiret arasında yok çok kısa, çok uzun. Yani, ya, i̇nce bir Birisi bir anlatıp durdu, oturuyorduk. Sohbet ediyorduk. Yani yalnız oturuyorduk. Gelmiyor. Ben bir öksürdü. Pat diye kafası gitti. Düştü. İki dakika önce beraberdik. Oturduk, sohbet ettik, konuştuk. İki dakika sonra uçtu, gitti. Ölümle hayatın Hı. arasında ehl hakkat için çok ince bir perde var. Ehli i gafiyet için çok kalır. Dünyaya daldıkça perde ne olur? Duvar kalınlaşıyor. Paradır, varlıktır, şöhrettir, enaniyettir, gururdur, kibirdir. Ahireti unutan bir nefis hiç önüme ne yapmıyor? Aklına yetinmiyor duvarlı oldu, kalınlaştı. Ama iman inkişaf ettikçe mesele inceliyor. Dünyaydı ahiret arasında, bir nefes ya. Bir açtım, kapattım. Adam biri ameliyat veriyormuş. Bir arkadaşa çok şakır zilat edecek. Arkadaşına moral verecek ameliyat mesela yatmış, demiş ki hiç merak etme. Püçak atacaklar, ameliyat olacak. Sonra ayrılacaksın. Ayrıldığın zaman bakarsın ki dostların, arkadaşlarının yanında, anlarsın ki bimyadasın. Gözünü açtım, baktım, hiç tanıdık yok. Anlarsın ki öbür tarafa gitmişsin, hiç merak etme. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anladın şimdi. Narkoz yiyorlar, uyuuyorlar. Ya ayrısın, ya inmez, ya dönersin, ya dönmesin. Bak hayat çok kısa, çok kısa. Şimdi şuurlu mümin nedir? Hayatı kısa görür. Yani her an ölüm gelebilir, her an mum sönebilir, her an nefes tükmelir. Bu bizim daha fazla teyakkuza, daha fazla şurada, daha fazla kurluk manasında derinleşmeye gidiyor. Bu ikincisi okul? İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalınır? Ya bak bildin mi çok kolay, bilmedin mi çok zor. Zaman zaman anlatıyoruz adam biri arabaya gidiyorken yolda arabası durmuş. Kontrağı basıyor, çalışmıyor. Şimdi şey çık çıkarttı, kapatayı açtı, motora bakıyor. Bakıyor ama anladığı yok. Yukarıda köylüler var ya bu adam orada yalnız kaldı. Orada bakıyorsun 10-20 tane köy vatandaş geldi. 20 kişi hepsi de yukarıdan bakıyorlar. 20 de 200 kişi gelse, hatta o köyde 2000 kişi olsa ama motordan anlamasa, yukarıdan baktı kuş bakış. Çözebilirler mi köyü? Telefon ediyorsun, bir telefon ediyorsun, sanayilerin 15 yaşında bir çocuk neturnalideyle geliyor, akünün ucunu kasta iki tane vuruyor, araba çalışıyor. Bildim mi, çok kolay. Ama bilmedin mi, yüz sene beklesem, çözemezsin. İlimle cehil de böyle, bildim mi kolay, bilmedin mi? Bunlar Onun için ilim müşkülleri hallediyorlar. İlim problemleri çözüyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki Risale-i Hâciz üminlerin en yüksek makamı ilim makamıdır. İlimden yüksek makam yok. Ülamanın, alimlerin makamı. Ümmetin problemleri çözüyorlar bu mantığı hakikati gibi muhasebe ediyor. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir? Şimdi iki tane insanı düşünün. Şurada bir basit bir fabrika yani böyle mantık olarak meseleye bakalım. Şurada bir fabrika var. Mesela diyelim bir şeker fabrikası, değil mi? Buradan pancar giriyor bir taraftan. Şeker çıkıyor. Şimdi kafirin bakışla Müslümanın bakışı arasında ne fark var? Şimdi kafir de diyor pancardan şeker oldu. Müslüman da diyor pancardan şeker oldu. İkisi de aynı. Hüküm olarak aynı. Ama bakış, bakış farklı. Bak, kafir, işte buradan pancar girdi, çarklardan geçti, şeker oldu. Müessirini unutuyor. ...sanatkarını unutuyor, projeyi unutuyor. Bu projeyi, bu fabrikayı kim kurdu, kim çalıştırıyor, bu sistem kimin, bu ilim kimin, bu maharet kimin, ortaya çıkan bu semere, bu semerat, bu güzellik, bu netice kimin? O bunu düşünmüyor. Buradan pancar girdi, bir çarpı, üçün çarpı şurada kesildi, efendim pişti soğutuldu, kazanlardan, ibriklerden geçti, şeker oldu. Kafirin nazarı böyle. Müslüman da öyle diyor ama fabrika tesadüfi değil. Şu, şu imaratın arkasında bir proje var, bir mühendislik var, bir maharet eli var, bir kimyagerin ilmi var, bir fabrikatörün tanzim ve tertimi var. Bir ilim var, bir maharet var, bir rububiyet var. Yüz bin sene bekleseniz kendi kendine bu olmaz. Şunların vesilesiyle ortaya çıktı. Ama onları yapmadı. Fabrikanın çakları şekeri bilmez. Fabrikanın çakları şekerin neticesinde alınamaz. Fabrikanın çakları ortaya çıkacak güzellikleri de bilmez. İstihdam olundu bir fabrikatörün ilmiyle, gıdayetiyle, maliyetiyle, tedbi ve tanzimiyle pancar ne döndü? Şu şekilde döndü. Bakın. Demek ki mana harfiyle Allah adına, Allah hesabına baktığımız zaman ne oluyor? Bilim oluyor, marifet oluyor, iman oluyor. Allah'tan kesip eşeğe müstakil baktığımız zaman küfür oluyor. Nasıl müsaadefleri bunun formülünü vermiş? şeye baktığın zaman ne güzeldir demeyeceksin. Ne diyeceksin? Ne güzel, ne ne güzel ne yapılmış. Rabbim, ne güzel çizmiş, ne güzel renklendirmiş. Şu kalıbına bak, şu şekle bak, şu letafete bak, şu güzelliğe bak, şu asarete bak. Allah'ın ilmini, hikmetini, maletini, ruhiyetini, rahmetini okumak ve görmek ilim oluyor Eşeğe müstakil bakıp Allah'tan intisabını kesmek de ne olur? Küfür oluyor. İbadetle ve masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır? Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Böyle dikkatli okumak lazım. İbadetle masiyet arasındaki mesafe. Yani ibadette ve günahlar. Mesafe. Ne kadar kısadır. Yani bak ne kadar kısa. Şimdi dikkat Tavuğun altına yatırdın, keseceksin. Bismillahallah be dedim. Helal. Bismillah deyip kesmedim. Harap. üzümü yedim, kemal-i Allah'a şükrettim, helal. Hatta suyunu da sıktım, içtim, helal. Ama beklettim. Şarap yaptım. Bak, aynı mahiyet. Birisinden cemmet çıkıyor, öbüründen ne? Cehennem. Hatta bakın bazı ibadetler, mesela İbadetin bir külfeti var mı? Var. Her ibadetin bir külfeti olabilir mi? Ama bazen olur ki insan, bakın, masiyet, hiçbir şey yapmaz, cehenneme girer. Hiçbir şey yapmaz, cehenneme girer. Ne demek? Bak, namaz nedir? Farzdır. Beş vakit namaz, farzdır. Peygamberimiz, müminin ahirette ilk hesabı namazdır diyor namazın hesabını veren kurtulur. Şimdi sabah namazı vakti, bir insan ezan okundu, kalktı, namaza, namazı kıldı, camiye gitti, namazını kıldı, farz üretini yerine getirdi mi? Getirdi. Öbürü kalkmadı, yattı, hiçbir şey yapmadı. Yani adam öldürmedi. İnsanı boğazlamadı. Hırsızlık yapmadı. Başka bir günah işlemedi, uyudu. Uyudu ama, namazını yaptı, katletti. Bak, biri kalktı, biri kalkmadı. Zahiren, şey, çok birbirine yakın gibi görünüyor. Sen baktın, beş dakika sonra beş dakikaya namaz kıldın, geldin, yatağa gir, biliyor musun? İmna fe-i mera'a okumak o namazı Oluyor. Sen baktın, beş dakika namaz kıldın, yattın, o hiç. Cehenneme satılattı. İbadet etmeye, etmeye nereye gitti? Namazı terk edeyle nereye gitti? Cehenneme. Ayet-i kerime var. Melekler sordular, cehenneme girenlere, siz niye cehenneme girdiniz? Demiş. Niye cehenneme girdi diye söyledim. Yani ben kendi kanaatımla ifade etmiyorum. Kur'an'ın beyanı bu. Melekler cehenneme girenlere sordular. Siz niye cehenneme giriyorsunuz? Cevap ayette geçiyor. Biz dünyada namaz kırıcı değiliz. Biz namaz kırmazdık. Ayet. Şimdi, fıtrat-ı noktasından bakınca bak, ibadetler hafiftir hafiftir ve azdır. Bir sene on iki ay Cenab-ı Hak bizden on bir ay oruç istemiyor. nisan oruç, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos artık buram çıktı Öyle değil mi? On bir ay kemal lezzetle diyoruz. Bir ay hem perhiz hem Allah'ın nimetini kabre kıymetini anlamak hem fukaranın çektiği fakirliği bizzat yaşamak emmîyetlerin kader ve kıymetini bilmek. Orucu çok kıymetli var. Oraya fazla girmeyin. Ha bakın. 11 ay kemal lezzeti yiyoruz. bir ay oruç Gün 24 saat. Cenab-ı 11 23 saati bize istemiyor. O 24 saat 5 vakit namaza kâf geliyor gelir mi? Gelmiyor. Ağız bir cümle söylüyor, hakim soruyor, sen bu olayı gördün mü görmedin mi? Bakın. Birisi evet diyor, birisi hayır diyor. Evet diyen doğru söylüyor, hayır diyen yalan söylüyor ve iftira ediyor. Bakın. Ve neticeyi değiştiriyor. İki tane yararlı şahitte ya da bakıyorsun idana götürür. Ağzından evet veya hayır çıkıyor. Onun için helal dairesi hem keyfe kafidir, Paramı girmeye ihtiyaç yoktur. Evet. Bakın İslamiyet'in getirdiği emirler, e İslamiyetine ne getirmiş bak, böyle insan düşünmesi lazım, bak bunlar tevhid adına düşünmesi lazım, hayatın saadet ve sürur adına düşünmesi lazım, cemiyet hayatı, şimdi bugün bütün cemiyet, bütün dünya sancı var, bütün dünyada sancı var, ahir zaman çok efendim ekonomidir, sağlıktır, anarşidir, sokaktır, eğitimdir, öğretimdir, ticarettir. Her yerde ne var? Su istimaller var, çok çarkantılar var. Bak şimdi İslamiyet'in getirdiği emirlere yani Resulullah ne getirmiş? Akıl ve mantıkla bakalım yani şimdi. Kur'an ne emrediyor? Yalan söylemeyeceğiz. Şimdi alternatifini düşünelim. Yalan söylemek mi? Güzel. Söylememek mi? Güzel. Cemiyet hep yalancı olsun mu? Güzel. Cemiyet hem sıddık, doğru, olsun mu güzel. Şimdi vicdan nedir? Vicdan o Bir arkadaşım var, ticaret Yemin. evi. Efendim. İşi, gücü, <gülüyor> fırıldak. <gülüyor> Hazreti fırtta Yalan üzerine yalan. Yemin illa. Hı. Allah billahi, sen bana bu parayı ver. Üç ay sonra vereceğim Üç ay sonra tövbe olsun. Sen bana parayı Şimdi böyle bir cemiyet. Yalan mı güzel, doğru mu güzel? Terazi de tart. Kur'an diyor ki, öldürmeyeceksin. Bir insanı öldürmek, bir kainatı öldürmek gibi. Şimdi hayatın sükumette, umuvette, muhabbette devam etmesi güzel yoksa Çekip, alnından bulmak Kur'an diyor ki, zina yapmayacaksın. nesilleri muafiz edeceksin. nesilleri temiz tutacaksın. Kadın kimlenirse her şey bitirir, cemiyeti kırır. Kur'an diyor ki, hırsızlık yapmayacaksın. Yani, piyasada binlerce hırsız, dolandır, züya kesen, cebleri kesenler ne olsun daha iyidir? Yani dış beş koşa tenezzül etmenin insanların olsun daha iyidir? Bakın şimdi, Kur'an'ın getirdiği bütün ahkama bakın. bakın, hayatı ne yapıyor? Arındırıyor, safileştiriyor, güzeli İşte, aslında Müslümanlar Kur'an'ı tam yaşasalar, dünyadaki hayat nedir? Cennet hayatının en paketlenmiş. Küçük bir dükkanın asılır. Onun için Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak içindendirir. Peyt-i Kerime'de sen bu muazzam bir ahlak üzerine yaratıldın. Peygamberimizin ahlakı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Alkışlıyor. Şimdi Samet'in getirdiği bütün güzellikler bir de bunların zıddına bakın. İşte bugün bütün dünyada bu sıkıntılar, bu sancılar, bu rahatsızlıklar varsa bütün bunların kaynağı nedir? Dinden, Kur'an'dan, imandan uzaklaşmaktır. Cezamızı, benamızın içinde cezamızı ne yapıyoruz? Çekiyoruz yani. Onun için, Kur'an, beşere kefili mutlaktır. Eğer sen İslamet'i al, yaşa, sen firdevsi cennetin hayatına ne Başmış oluyorsun. Senin hayatın gözün güzel, kulağın güzel, ağzın güzel, dilin güzel, ticareti yapsanız ahlakın güzel. İşte sen, işte ne bak cehennetine yaptın, kendi alanında yaşadın. Yani Cenab-ı Hak yaşayanlardan yaşayanlar Amin. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Yani, e, hayat ne kadar kısa, emel, emel. Ne, emel. ne kadar özellik ya. Bitmeyen dünyalar. Dünya bitiyor mu? Bitiyor. Hangi insan işini, gücünü, tezgahını bitirdi, sonra ölüm meleğini ya, ölüm meleği gel, artık benim dünyada işim bitti, gel git. <gülüyor> Var mı öyle bir diye? Yok adamın biri şairmiş. Tam böyle seker attı, mırıldanmaya başlamış. Kulak kırmışlar. Adam ne diyor? Ne söylüyor? Adammış ki bitmeyen hülyaların saçlarını taradım. Dünya nedir? O zaman bitmeyen hülyalardır. Bitmeyen hülyaların saçlarını taradım. Ne kendine yar oldum, ne de başkalarına. Veradım demiş gitmiş. Hayat gafletle uzanıyor mu? Uzanıyor. Ölümü hayatından çıkartırsan, hiç ölmeyecek gibi düşünürsen, <gülüyor> o zaman um, bitmeyen hünler var. <gülüyor> emeller, emeller bitiyor mu? Bitmiyor Dünya arzuları tükeniyor mu? Tükenmiyor Ömür kısa, Ama arzular, iştahlar, bitmiyor ve Bu noktaya nazaralım da bu cümle bizi neye sevk ediyor? Teyakkuza ve dikkate sevk ediyor. Ömür, hayat kısa ama arzular uzun. Bitmiyor, tükenmiyor. Bütün dünyayı versen insanın şeyi acılığı, iştahı kapanmıyor. Aslında bu İnsan fıtratının camiyetini gösteriyor. Yani Allah sana öyle bir camiyet, öyle bir fıtrat vermiş ki, bu fıtrat beka için yaratılmış. Sen ebediyete namz sen beka arıyorsun, sen ebediyeti arıyorsun, sen cenneti arıyorsun. Ama o burada aranmaz. Senin bu istadın neyi gösteriyor? Yani tabi size bazen ifade ediyoruz. Şurada küçük bir şey var, su arkı var, küçük bir ırmak var. Bakırsa bir üzerinde büyük bir balık. Su ancak onun karnını ıslatmış, sırtı dışarıda, kafası dışarıda, kuyruğu dışarıda. Bir balığa bakıyorsun, bir de suya bakıyorsun, ne diyorsun? Bu su, bu balığı ıslav Bu balığın ıslat ve kabiliyetleri muazzam ve muhteşem bir okyanustan haber veriyor. İşte insan o balık gibi, dünya insanı işbaid veriyor. Üç senede, bin dünya yaşasam dünyayı insana etmiyor. Bu istat ve kabiliyetlerimizin mükemmelliği hayatı ı haber veriyor. Biz beka için yaratılmışız. Biz ebeden namaz ediyoruz. İstat ve kabiliyetimiz de o ebedi hayatın habercisidir. Bu mani iyi anlamak ve kavramak lazımdır. Evet. evet hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. ceseden nispeten bitmez bir mesabedir. Evet. Kezalik, mülküle melekut dünya ile ahiret arasında ehli kalb için şeffaf, ehli hevâ için kesif, ince bir perde vardır. <gülüyor> Kezalik, Gece ile gündüz arasında natif bir perde var ki, gözün kafanı... O perde çok kalındır değil mi? Çok ince değil. Bunu mesela çok güzel ifade eden bir misal şöyle bakabiliriz. Mesela yumurtayı havun altına koy. Sünnet-i Bakanlularına göre bu yumurtadan civciv çıkmasının şeyin, suresi 21. 21 gündür. Bakın, şimdi civciv yumurtanın içinde 15 gündür. Böyle edin yumurtanın içerisine girin, Şimdi civciv ile dünya arasında çok ince bir perde var. Kireç davukası 2 milim, değil milim. Yumurta'nın kabuğu kaç milim? 2 milim, 1 milim, 2 milim, 2 milim. 15 gündür. O haliyle civcivin, dikkat edin, ağzaları teşekkür etmediğim için ne gagası, ne gözü, ne eli, ne ayağı, ne kanarı tam teşekkür etmediğinden dolayıdır. Dolayi o 15 günlük civciv ile dünya arasında çok kalın sanki demirden tuştan daha kalın ne vardır Perde vardır hiçbir zaman o kabuğunu kırıp dışarı çıkamaz. Yani, 10 günlük civciv daha kalın bir haftalık civcivin şeyi, tabakası daha kalın ama civciv 21 günlük oldu. Yani civciv, <gülüyor> kâmil oldu. Yani Simgesel ve sen böyle bir ifade ederse, civciv, civciv ve kâmil oldu. Azaları tam teşekkül etti. Gözü göz, yani eli, ayağı ayağı, kulağı kulak, gagası gaga. Bütün azaları tam teşekkül ettiği zaman, perde çok ince olur. Şöyle gagasının bir yukarı kaldır, bir saniye içerisinde perde yırtılır. Yumurta nere? Hava âlemi nere? Nereye, yani nereye, evet. nereye açılır? İşte dünya hayatı da böyle. Şimdi biz yumurtanın içinde ne gibiyiz? Tütsücüyüz. İnsanı insan olan kavmin çizimi tam Tam bir çizim insan ı olursa insan azaları teşekkür ederse aklı, kalbi, ruhu, istatları imbisatta açılır ise o zaman ile <gülüyor> ahiret arasındaki perde nedir? İncidir. Çok incedir. Evet. Asiret gözünü kaldırdığımız zaman evet. avama itikat ettiği meseleler evliyaların gözünde nedir? Açık <gülüyor> O zaman o kabuğu yırtın. Meleküt alemine çıkmak hiç sorulmaz. Cenab-ı Hak insanı kamil manasında ağza varmış. Kalp kalp olacak. Yani akıl akıl olacak. ne olacak. Bütün latifeler kemal manada yerli yerine oturursa o zaman insan o perdeliyi yapıyor? İnceliyor ve kalır. <gülüyor> Surahaneke la inne lana illa ma'allemke la inneke entel alimul hakim ve akrulda Allahüm enil hamle rabbil alemin. El Fatiha.